Aqiden bey'ati, hamilen coğbeti, hamilen coğbeti, ebşirî devleti, aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meydan Medya, İslam Devleti'nin günlük haber bültenini sunar. 8. Maziyelevvel 1445 Çarşamba Batı Afrika Vilayeti Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri geçtiğimiz cumartesi günü Borno bölgesindeki Marte ile Dik ve kasabaları arasındaki yol üzerinde Mürted Nijerya ordusuna ait bir konvoyun üzerine iki patlayıcı caz enfilak ettirdi. Bunun sonucunda bir 4x4 araç imha edilirken içindekiler de öldürüldü ve yaralandı. Hamdallahadır. Khorasan vilayetinden iki haberimizle bültenimizi bitiriyoruz. Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, Bacur'daki harmın tıkasında Mürted Pakistan istihbaratının bir unsuruna ait aracın üzerine patlayıcı cihaz infilak ettirdi. Bunun sonucunda mürted öldürülürken aracı da imha edildi. Hamdallah adır. Ve son olarak Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri, Bacur'daki mamut mıntıkasında bulunan Damadola köyünde, biri muhtar olmak üzere mürtet Pakistan hükümetinin dört casusunu patlayıcı cazim filak ettirerek hedef aldı. Bunun sonucunda muhtarıyla ile bir casus öldürülürken diğer iki casus da çeşitli yerlerinden yaralandı. Hamdallah مدت اليدا عاقدا بيعتي حاملا جوعتي أبشري دولتي قد مدت اليدا بايعا مهجتي طالبا منيتي واسمعوا صيحتي إذا جبتني رحمة.